Radyo Tiyatrosu. İkiz Kardeşler. Yazan Arsi Cherif. Türkçesi Sabiha Rifat. Mikrofona koyan Zihni Küçümen. Şehir Tiyatrosu sanatçıları oynuyor. Mary Gülgülgün. Peter Kamran Uslar. Otgens Turhan Göker. Noter Anderson Rıza Tüzün. Miss Mabel Nezihe Becerikli Rahip Wilson Rauf Ulukut Mrs. Wilson Nezahat yeri. Doktor Ergun Kökner Buyurun rica ederim. Biraz bekleyeceksiniz ama Miss Mabel neredeyse gelir Teşekkür ederim, Teşekkür ederim. Cenazeye gitmediğinizde çok fena artık Peter Yok canım aldırma hem bana kalırsa pek giden de olmamıştır Bizim gitmemiz lazımdı Mis meybala gücendirdik belki de Gücenecek ne var bunda üstelik davet de edilmedik ki cenazeye <gülüyor> Adet değildir sevgilim Cenazeye davet edildiği nerede görülmüş Böyle bir adet olmadığına emin misin Tabi benim bildiğim kalkılır Düpedüz cenazeye gidilir Ama insan tanıdığı birinin cenazesine gider Ben bu hatunu hayatımda bir kere gördüm Hele sen hiç tanımıyorsun ne işimiz vardı cenazesinde Lazımdı üstelik noterden gelen mektuptan da belli Galiba bir şey bırakmış bize İnsan içinden gelmese bile nezaketen gider e, Saygın denen bir şey var Ne dedin? Mrs. Emily'e, oca diye bile saygımı duyacağım <gülüyor> Güldürme beni Bak Miss Mabel olsa canımı veririm Ama Miss Mabel'la bu dünyanın en iyi insanıyla Acuze kardeşi bir olur mu? Boşu boşuna sinirlenmedi Sinirlendiğim falan yok Sana bir şey söyleyeyim Mary? İğrenç bir ihtiyardı bu Kalp denen şey yoktu bu kadında Kalp dönen şey yoktu da. Peki neden bizlere düşündü öyleyse? Ben de bunu anlayamıyorum ya. Nasıl oldu da bu insani duygulardan nasibi olmayan bu kadın... ...sana da bana da bir insanlık etmek Hı -hı. istedi. Anlayamıyorum bir türlü. Lütfen ee, burada evet. beklemesiniz Mr. Watkins. Miss Maybel 5-10 dakikaya kadar gelir. Tabii beklerim. Neden beklemeyecekmişim? Acele ne? Şöyle buyurun. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Günaydın. Hava ne güzel değil mi? Bahar geliyor artık. Hiç güven olmaz. Daha ne oyunlar oynar bu hava? Demeyin. Hmm, hem de nasıl. Mart'ta siz, Mayıs'ta don. E, siz Miss Mabel'in bahçıvanı değil misiniz? E, evet. Yalnız salı günleriyle cumartesileri bakıyorum bahçeye. Eskiden her gün gelirdim ama Miss Mabel'in o acuzi hemşiresi geldikten sonra... <gülüyor> Bravo olsun. Ne diyelim Mr. Watkins? Öyle öyle. Ama görülmemiş bir mahluktu Mr. Mr. Beni tanıyamadınız galiba Mr. Watkins. Gözüm ısırıyor ama. Hani yeşil kasketli bir çocuk vardı. Eskiden Miss Mabel'a sık sık gelirdi. Hatırladınız mı şimdi? Yoksa o çocuk siz misiniz? <gülüyor> evet. Şimdi iyice hatırladım. Hatta bir gün parmaklığın önünde düşmüştünüz. Tamam tamam. Tanıştırayım nişanlım Mary. Yok canım. Memnun oldum. Bu güzel küçük hanım nişanlımız demek. <gülüyor> çok iyi. Çok iyi. <gülüyor> Tanıştığımıza pek sevindim Sahi bugün bir gün sokakta ayağım kaydı bir düşüş düştüm Bereket Miss Mabel bahçedeymiş Beni içeri aldı yaramı sardı sevdi okşadı Hiç unutmam bir de reçelli ekmek vermişti elime kocaman <gülüyor> Öyledir Miss Mabel Tanıdık tanımadık herkesin gönlünü alır İyilik O günden eder. sonra tam 3 sene her cuma geldim Miss Her gelişimde kahvaltı çıkarırdı bana Başkaydı o zamanlar Kahvaltıdan sonra tadına doyum olmaz hikayeler anlatırdı Çocukluk bin bir şeytanlık gelirdi aklıma Ama Miss Mabel'ın bunlara bir kere bile dudak büktüğünü görmedim Büyüyünce vahşi hayvan terbiyecisi olmak istediğimi söylemiştim de hiç şaşmamıştı <gülüyor> Hemen ertesi gün bana bu konuda güzel bir kitap hediye etmişti Tıpkı benim gibi Ben de buraya bacak kadarken gelmiştim Bir gün bahçıvan olmak istediğimi söyledim Miss Mabel'a Çok parası olmadığı halde gene de bahçıvan mektebine yazdırdı beni Bu iyiliğini hiç unutmam Bu kadın için canımı vermeye yemin etmiştim Sözümde de durdum Sırf onun güzel hatırı için kaldım bu evde Yoksa o canlı kardeşi gelince kim durur çeker giderdim ee ne oldu sonra? Vahşi hayvan terbiyecisi oldunuz mu? <gülüyor> Çok şükür olmadım. Sonradan caydım. Peki şimdi neyle meşgulsunuz? Bir bankada memurum. Gece derslerine giderek mimarlık tahsil ediyorum. Diploma almama az kaldı. Biraz güç oluyor ama ne yaparsınız? Çok yoruluyor. Bazı geceler sabaha kadar uyumaz çalış. Yok canım o kadar değil. Buraya uzun zamandır gelmiyordunuz. Mrs. Emily'nin dönüşünden beri tam on sene oldu. O acu zek olmuştu sizi mutlaka. Onun gibi bir şey. Talihiniz varmış Hiç olmazsa benim gibi sık sık yüzünü görmediniz Haftada iki gün geliyordum ama ben bilirim nasıl geldiğimi Cenazeye gittiniz mi? Gittim ama hemen döndüm Sonunu bekleyemedim böyle mi olur cenaze dediğin Çok gelen olmadı demek ki Papaz da karısı bir de doktorla Miss Mabel O kadının cenazesine kim gelir Bana bıraksalar da ayrı kotlarının üstüne koyar çalardım kibriti Hiç olmazsa gübre olurdu bizim bostana Neden o kadar kötü bir insandı acaba? Kim bilir Ama bir şey söyleyeyim mi size Genç kızın da böyle değildi Babaları ölünce bu ev ikisine kaldı Miss Mabel ona Resim gibi kızlardı Aynı kabuktan çıkmış iki bezelye tanesi sanki İşte o sırada Miss Emily Avustralyalı adam rastladı Hı. Evlendi adam onu memleketine aldı götürdü e, Adam ne oldu peki Ne olacak 20 yıl çekti kahrını Sonunda öbür dünyayı boyladı Kadın da kalktı geldi O zaman Miss Mabel'e hiç mi hiç benzemediğini gördük Biri hastalara bakar Son meteliğine kadar yoksullara dağıtır Öteki ise herkesin kalbini kırardı Peki sorma sahip ama siz nasıl oldu da geldiniz bugün hmm, Birer mektup aldık Ben de Mary de. Bana da bir mektup geldi Noter Anderson'dan mı Evet noterden işte Bizim mektuplara benziyor hı hı. Ne demek oluyor bu acaba Allah bilmem uykum kaçtı bütün gece uyuyamadım Aşağı yukarı aynı kelimeler Yanlış kapıyı çalmışlar ama benim kimseye bir metelik borcum yok Siz mektubu iyi okumamışsınız Mr. Watkins Bizleri borçlu olarak değil alacaklı olarak gösteriyorlar hmm, O da var ya Mrs. Emily'nin ölümüyle bir şeyler kalıyor bize Ama ne kalıyor orası belli değil O cadının suratını görmemek bile kar buyurun efendim Miss Babel neredeyse gelir Teşekkür ederim Şöyle buyurun Teşekkür ederim. Müsaade ederseniz kendimi tanıtayım Noter Anderson Tanıştığımıza oh. memnun oldum <gülüyor> Müteveffa Mrs. Emily'nin noteri Evet efendim mektubunuzu aldım Adım Peter Barlow Nişanlı Mrs. Mary Roland. Ee, bana da böyle bir mektup geldi Tamam Bir yanlışlık olmasın Neden yanlışlık olsun Ben Mrs. Emily'yi hiç tanımam da Demek o sizi tanıyor ee, Mr. Watkins Miss Mabel'in bahçıvanı Tanıştığıma memnun oldum Mr. Watkins Cevap vermedim mektubunuza Lüzum yoktu Kanun adamlarının mektuplarına sakın cevap vereyim deme başına iş açılır derdi babam <gülüyor> Hiç korkmayın bir kanun adamı olarak bu sefer sizden yani. <gülüyor> <gülüyor> Miss Mabel <Madden>. oh. <gülüyor> Sizleri beklettiğime üzüldüm Noter Mr. Anderson sizsiniz herhalde Evet <gülüyor> Kardeşim uzun uzun sizden bahsetti bana Dairenize geldiği zaman gösterdiğiniz kolaylık çok hoşuna gitmiş Herhalde ben yokken tanıştınız Evet <gülüyor> O halde size beraberimdekileri tanıştırayım Rahip Mr. Wilson Karısı Mrs. Wilson ben Dr. Olayım. Harrison Sizlere yiyecek bir şeyler hazırlatamadığım için çok üzgünüm Ama isterseniz hemen çay yaptıralım <gülüyor> Oo, <çok> <gülüyor> <da> <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> Demek bir bardak çayım olsun içmiyorsunuz Ama siz bilirsiniz tabi Söz sizin Mr. Anderson Evet Hepiniz burada Redfield'de oturduğunuz için Sizleri büroma çağırmaktansa Kendim gelmeyi tercih ettim Önce sizlere şunu söyleyeyim ki Mrs. Emily kocası öldükten sonra Avustralya'dan dönünce Mallarının idaresini bana bırakmıştı Geçen hafta telefon etti Sonra da büroma geldi Vasiyetnamesini yazdırmak istediğini söyledi Konuşmalarımız sırasında sıhhatinin çok bozulduğunu ileri sürerek... ...bu işin hemen o gün acele olarak bitirilmesini istedi. Evime vicdan huzuruyla dönmek istiyorum dedi. İstediklerini kendi huzurunda yazdırttım. Vasiyetnamesini hem o hem ben tekrar tekrar okuduk. Sonra da imza etti. Mrs. Emily'nin büyük bir serveti vardı. Bu servetin asıl büyük kısmı... Kocasından geliyor. Gerisini de Miss Mabel'la birlikte idareli bir hayat geçirerek yavaş yavaş biriktirmiş. Benim bildiğim bu. Durumu sizlere kısaca açıkladım. Şimdi vasiyetnameyi okuyacağım. Evet. Evet. Evet. Buyurun. Evet. Ben aşağıda imzası bulunan Ritwet'te ...Burford Sokağı'nda... ...24 numaralı evde oturan... ...Emily Beatrice Fletcher... ...bundan evvelki ve bu konuyla... ...ilgili bütün beyanlarımı... ...iptal ederek son arzularımı... ...bildiriyorum. 1. Londra noteri... ...Mr. Anderson'ı... ...bu vasiyetnamenin icrasına memur ettim. 2. Her türlü vergiler... ...hariç olmak üzere... ...30 seneden beri kız kardeşimin... ...ve benim yanımızda çalışan... ...bahçıvanımız... William Watkins'e ne zamandan beri almak istediği fideli satın alması için 5000 İngiliz lirası bırakıyor. Böylelikle hayalinde yaşattığı müstesna güzellikleriyle bütün çiçek severleri hayran bırakacak çiçekler yetiştirmesini dilerim. Ne kadar dediniz ne kadar? 5000 İngiliz lirası. Yani 5000. Bin, bin İngiliz lirasını hediye hediye mi diyor bana? Evet. İyi anlayamadım bir daha söyleyin ne olur? Beş bin. Bir iki üç dört beş. <gülüyor> beş bin İngiliz lira. Maddede üç. Hey yaşadık. Efendim? <gülüyor> oldu bu iş? Hangi iş? Bizim fidelik işi. Tabii oldu. <gülüyor> Irak boyundaki o yeri biliyorsunuz değil mi? Orası işte memleketin en yağlı en verimli toprağı. Sahibi dört bin lira istiyordu. Halbuki beş bin liram var şimdi benim. <gülüyor> Mr. Watkins sakin olun rica Ay, ederim. aklıma gelir yahu geriye bin lira kalır. Menekşe kasaları için bin lira yeter de artar bile. Sebze de yetiştiririm. Patlıcan, hıyar, salata, kabak. Göreceksiniz ne adam olduğumu. Mister Watkins, yok ben yerinize otururum. Dünya kadar karanfil yetiştireceğim. Anayırda birinci mükafatı almazsam yuh bana. Aa, i̇yi ama Mister Watkins. Sam, bak susam, pul, yasemin, dalya, nah böyle tepsi gibi. Begonyalarla tahılların içine imza atarım ben. Nereye <gülüyor> gidiyorsunuz? Bizden de selam söyle. <gülüyor> Biraz taşkın bir zat <gülüyor> Ama hakkı da yok değildi Madde üç Peter Barlow'a evet. Mimar olması için on bin İngiliz lirası bırakıyorum <gülüyor> ah, Sevgilim Kulaklarıma inanamıyorum Madde dört Mary da Peter Barlow'la evlenmek istediğini göz önünde tutarak 5000 bin İngiliz lirası bırakıyorum Umarım ki bu parayla güzel bir ev alır, güzel çocuklar yetiştirir, kocasının yetişmesine yardım <gülüyor> ederler Sevgilim ne? Bir mucize bu, hakkım varmış keşke cenazesine gitseydim Yerinizde oturmanızı rica edebilir e, miyim? Affedersiniz ah. Madde 5. Doktor Harry sana ne zamandan beri açmak istediği doğum evini kurabilmesi için Otuz bin İngiliz lirası oh. söylüyorum Böyle bir doğum evine küçücük şehrimizin gerçekten ihtiyacı var Ah doktor daha geçen hafta söylüyordunuz Diyordunuz Tebrik ki Tebrik ederim doktor sizin hesabınıza çok sevinir Madde sevgili. altı Redfield papazı aziz rahip Mr. David Wilson ve eşine 40 bin İngiliz lirası bırakıyorum. <gülüyor> Sayın rahibin bu parayla hayatı boyunca düşündüğü... ...bölgesinin yoksul çocuklarına mahsus bir yuva açacağına eminim. <gülüyor> Madde 7. Veraset vergileri ödendikten sonra geriye kalacak paralar... ...devlet bonosuna yatırılacak... ...ve gelirleriyle yuvadaki çocukların bakımı temin edilecektir. <gülüyor> Madde 8. Kardeşim Victoria Mabel'a... ...yarı yarıya sahip olduğumuz... ...evin hisseme düşen kısmını bırakıyorum. Beni anlayacağını... ...ve muhabbetle yad edeceğini umarım. Allah Allah. Mrs. Emiri'nin... ...geçen Mart'ın birinde... ...her iki katibim önünde imzaladığı... vasiyetnameyi sizlere okudum. Ee, Tanrı'nın inayeti sayesinde... ...elimize büyük bir para geçiyor. Hmm. Şunu söylemek istiyorum. Bütün hayatında... ...ötekine birikine iyilik etmek için... ...kendini birçok şeylerden mahrum eden... Miss Mabel'a şu vasiyetnameyle pek az şey kalıyor Halbuki ya. bizlere oldukça büyük paralar evet, düşüyor evet. Ee, Bu vasiyet karşısında yapılan bağışı karımla ben kabul edemeyeceğiz Ay, evet. Yapmayın evet. yapmayın evet. rica ederim Bana öyle geliyor ki sayın noter'in dediği gibi vasiyetname biraz aceleye gelmiş evet, evet. Size bu konuda aydınlatıcı bir iki bilgi vermemi ister misiniz? Ee, buyurun rica ederiz Beni düşündüğünüze doğrusu sevindim ama bu vasiyet name'de beni üzen Yavuz şaşırtan bir taraf yok Çünkü kız kardeşim yapacağı bağışlardan Bana daha önce bahsetmişti Bence bu hiçbir şey değiştirmez Çünkü kanunun tanıdığı Asıl mirasçı sizsiniz evet. Aramızda hiç kimse meselenin bu tarzda Halledilmesine razı olamaz da anlatayım. Size şunu söyleyebilirim ki Bu vasiyet biraz da benim vasiyetim sayılır Çünkü kardeşim notere gitmeden önce Bana danıştı Her maddenin üstünde ayrı ayrı durduk Kardeşimin yaptığı bağışlar beni çok sevindirdi. Size bahsetmiştir Sayın Noter öyle değil mi? Evet doğru. Mrs. Emily kardeşine daha fazla bir bağışta bulunmak istediğini... ...ama Miss Mabel'in bunu kabul etmediğini de bildirdi. Nasıl şimdi oldu çok mu? Sevindim. Bu bağışların sizin sayenizde yapıldığı meydana çıkıyor. Aa, hayır böyle düşünmeyin. Kardeşim servetini doğru bir şekilde kullanmaktan başka bir şey düşünmüyordu. Ölümümden sonra bu işi sen halledersin diyordu. Ama ben ondan önce öyle bilirdim. <gülüyor> Bakın bu doğru işte. Herkesin kız kardeşim hakkında yanlış düşünceler beslediğini biliyorum. Ama onu yakından tanıyanlar... ...pırlanta gibi bir kalbi olduğunu bilirlerdi. Ben yapmak istediği bağışları... ...sadece ona hatırlattım. İsteseydi pek hala kabul etmeyebilirdi. Doğru. Sayın Noter... ...rica ederim söyleyin... ...size geldiği zaman kız kardeşimin bu işi... ...istemeye istemeye yapıyormuş gibi bir hali var mıydı? Hıh ha, katiyen yani. hatta çok memnun bir hali vardı. Umarım ki hepinizin işi rahattır artık. <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz... Mrs. Emily hakkında istemeyerek ağır hükümler vermiş olabilirim ee, Evet Buna bilemesiniz şimdi ne kadar üzülüyorum Hatırlıyor musunuz sayın rahip Hani geçen sene deniz kenarında Bahçe içinde yoksul çocuklara yuva yapmak için Büyük bir ev gezmiştik Hatırlamaz olur muyum orası hiçbir zaman aklımdan çıkmaz <gülüyor> Kaç para istediklerini de hatırlıyor musunuz ee, Galiba 2000 bin Bugün sizin için 2000 bin nedir ki <gülüyor> <gülüyor> Sakın satılmış olmasın Hayır hayır hay, ya, yani şey Sahibi bir müşteri çıkarsa bana bildireceğini vaat etmişti e Belki size yapılan bağışları ne zaman verebileceğimi hepiniz merak edersiniz. Doğrusu <gülüyor> biraz evet, tabii. Mrs. Emily'nin serveti aşağı yukarı hep menkul kıymetlere yatırılmıştır İlk ağızda paraya çevrilebilir hatta isterseniz avans da verebilirim e, Mal sahibine yazabilirim demek e, Telefon etsen daha iyi olur David Haklısın karıcığım Sanırım ben de hastanem için güzel bir yer buldum dostlarım Hı. Sahibi doktor Şu eski manastır hani uzun zamandan beri satılık evet. Alan da yok ah. Eğer binayı hemen hastane haline getirmek kabilse... ...bence hiç durmayın <gülüyor> ısmarlayın ne lazımsa çekinmeyin. Ee, size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum Miss Mabel. Ah, teşekkür edilecek kimse ben değilim. Aa, biliyorum ama... Birine teşekkür etmezsem öleceğim <gülüyor> <gülüyor> Gitmeden evvel artık bir çayımı içersiniz Mr. Wilson e, Bu kadar heyecandan sonra doğru değil <gülüyor> hakkı, var, hakkı var hasta olmanın zamanı değil Önümüzde yapılacak güzel işler var <gülüyor> Allah'a aldık, Miss Mabel ee, <gülüyor> Güle güle Bizimle beraber geliyor musunuz Peter? Ee, Mary'le ayaküstü konuştuk hemen gidelim evlere bakalım <gülüyor> Aa Öyle az daha unutuyordum Paçaları sıvamak lazım Bütün evler bütün köşkler bizim <gülüyor> Allah'a ısmarladık <gülüyor> Güle güle güle güle, güle, güle, güle. Allah'a ısmarladık Miss Mabel Peter'la ben rüyada gibiyiz Önümüzde sayısız engeller vardı ama işte birdenbire... Ya unutmayın ki size bu bağışı yapan kimse çocuklarınızın olmasını <gülüyor> istiyor. Yoksa çocuğum olmadan bağışı alamaz mıyım? <gülüyor> Yok canım şaka ediyorum. <gülüyor> Artık elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Onun için doğum evinizi bir an evvel açmaya bakın doktor. <gülüyor> İlk müşteriniz ben olacağım. Allah'a ısmarladık Miss Mabel. Güle güle. Hoşça kalın doktor. Ha, güle güle güle. Miss Mabel... <gülüyor> Beni dinlerseniz hemen yukarı çıkın Yemekten önce şöyle biraz uzanın ya, Yorgun değilim Sonra yarın yorgun düşersiniz Peki ama. peki dinleyeceğim sizi Yalnız daha önce Mr. Anderson'ın mutlaka bir şeyler yemesini istiyordum. ay İmkanı yok Mr. Mevold Çok teşekkür ederim Dosyalarımı toplayıp hemen gideceğim Altı trenini kaçırmak istemiyorum Hiç olmaz <gülüyor> <gülüyor> Beni zayıf yerimden yakaladınız <gülüyor> Nasıl doktor Siz de memnunsunuz değil mi? <gülüyor> Size bir şey söyleyeyim mi? Ben daha inanamıyorum. Biraz mübala ediyorsunuz. Oh. Böyle bir haber insanı yıldırımla vurulmuşa döndürüyor. Sevincimi belli etmedimse şaşkınlıktan. Hastaneye çok ihtiyaç var değil hmm, Hem de nasıl bilemezsiniz. Acele vakalarda buradan on kilometre uzaktaki bir hastaneye başvurmak zorunda kalıyoruz. Hasta için bir felaket. Halbuki şimdi binlerce insana zahmetsizce bakabileceğiz. Anlıyorum anlıyorum. Mucize gibi bir şey. Hastane işi bir tarafa... Miss Mabel'in anlattıklarından birine bile inanmadım ben. Ne bakımdan? Kız kardeşi bakımından. Sahiden bize anlattığı gibi bir insan değil mi? <gülüyor> Şehrin yoksulluğuna falan aldırış etmezdi. İnsanların sağlığı, mallarını bağışladığı kimselerin saadeti umurunda değildi. Kötü bir insandı bu kadın... Sonuna kadar da kötü kaldı Peki nasıl izah ediyorsunuz bu hareketini öyleyse Çok kolay çok kolay ee, Miss Mabel çok iradeli bir insandır Bana sorarsanız herhalde Mrs. Emily'nin öleceğini anladığı güne kadar Sabırla bekledi İşte o zaman kardeşini zorlamaya başladı Tanrı'nın gazabını cenneti Cehennemi anlattı Öteki de korktu tabi Eğer Miss Mabel bu vasiyetnamenin maddelerini teker teker hazırlamadıysa... ...sonra kız kardeşini doldurup size göndermediyse elimi ateşe sokarım. Doğrusu Miss Mabel'a karşı bu kadar hasis davranması benim de tuhafıma gitti. Tabii, tabii. Belki böylece kardeşinden intikam almak istemiştir. Ne diyorsunuz? Yaptığı fedakarlık çok dokunaklı. Kız kardeşinin hatırasını bir iyilik efsanesine bürümek istiyor. Evet. Şöminenin üzerinde şu iki kardeşin resimlerine bakıyorum da... <gülüyor> ne kadar da benziyorlar birbirlerine Şaşılacak şey Doğru Resimde bu benzerlik bütün meydana çıkıyor Ama hayatta öyle mi ya Bakıyordunuz birbirine benziyen iki yüz Ama bambaşka ifadeler Biri melek sanki öteki <gülüyor> Nihayet siz de tanıyordunuz Mrs. Emily'i Fark etmişsinizdir bunu Bakın ben Mrs. Emily'i topu topu iki defa gördüm İlk görüşüm bundan tam on sene önceydi İkinci görüşüm bundan sekiz gün önce İkiz olduklarını da bilmiyordum Demin Miss Mabel içeri girerken bir ürperti duydum sırtımda Bilirim ikizler bazen birbirlerine korkunç şekilde benzerler ama ikisinin de aynı yerde aynı benin bulunması olacak şey değil <gülüyor> Ne beni? Sol yanaklarındaki ben canım Aa, Yanılıyorsunuz Yalnız Miss Mabel'in yanağında ben vardı Nasıl olur? <gülüyor> Mrs. Emily'in de beni vardı eminim Geçen hafta büromda vasiyetnamesini imzalarken dikkat et <gülüyor> Yok canım size öyle gelmiş olacak Böyle bir şeyle yanılabilir mi insan e, Mrs. Emily büronuza ne zaman geldi demiştiniz Bugün haftası Tam geçen cuma günüydü saat üçte Üçte e, Yanılmadığınızı emin misiniz Tabii eminim e Ama neden böyle şaşırdınız birden Aa, Beni şaşırtan şu Geçen cuma öğleden sonra Mrs. Emily bana telefon etti Üşüttüğünü Kendini iyi hissetmediğini söyledi Buraya geldiğim zaman saat üçte şurada şu koltukta oturuyordu. Kısacası üzülerek hem de son derece üzülerek bildirmek zorundayım ki Dün öğleden sonra sizlere okuduğum vasiyetnamenin hiçbir değeri kalmıyor Anlamadım Sahte bu vasiyetname Ne demekmiş o? Önce doktor Harry sonla sizleri çağırtalım diye düşündük. Sonra evet. baktık ki Miss Maybol'un evinde toplanmamız artık imkansızdı. Toplansak bile rahatça konuşamayacaktık. Rahip efendinin evi bize en uygun yer geldi. Üstelik soğukkanlılıkla durumu inceleyebilmek için vakit kazanmakta istedim. Ne demek istiyorsunuz yani? Evet ne demek istiyorsunuz? Bunu demek istiyorum ki... Geçen hafta büroma Mrs. Emilymiş gibi gelen... ...ve bana vasiyetnamesini yazdıran kimse evet. Mrs. Emily değil... Miss Mabel'ın ta kendisi Nasıl? Nereden çıktı bu hikaye? Tuhaf bir hikaye ama gerçek Bir Roma kız kardeşinin yerine Miss Mabel gelmiş Mrs. Emily'i on seneden beri görmedim ben Bana hep mektupla talimat verirdi Kendisini daha sık görmüş olsaydım bile... Gene aldanırdım çünkü iki kız kardeş birbirine şaşılacak derecede benziyor. Şunu bilin ki Miss Mabel kimseyi aldatacak insan değildir. Ee, ben de... Ve onun böyle bir iş yapmasına da düşünmesine de katiyen imkan yok. Çocukluk etmeyelim sakin olun sayın rahip rica ederim. Peki Miss Mabel'ı suçlarken neye dayanıyorsunuz? Bırakmıyorsunuz ki söyleyeyim. Doğru Peter bırakın da Mr. Anderson anlasın. Peki canım anlasın. Bir Roma gelen kadının sol yanağında bir ben var. Hoppala varsa ne olmuş? Mrs. Emre'nin sol yanağında beni var mıydı? Yok muydu emin misiniz? Yoktu. Eminim. E, bu kadar mı? Başka bir deliliniz var mı? Var. Durun durun sırayı bozmayalım. Bence her harekette bir sebep bir gaye aramalı. Doğru Peter. Biz de böyle bir sebep bir gaye aradık. O halde meseleyi iyice çözümlemiş değiliz. <gülüyor> Gördünüz mü? Daha doğrusu bazı tahminlerimiz var. Nedir onlar? Etrafındaki insanlara gönlünden geldiği gibi... ...yardım edemeyecek kadar fakir olan Miss Mabel... ...kız kardeşi Avustralya'dan dönünce... ...bütün ümidini onun servetine bağlamış olabilir. Bağlarsa ne olur peki? Mrs. Emily kalpsiz bir kadındı. Servetinin işe yarayabilmesi için... ...ister istemez ölmesi lazımdı. Miss Mabel kız kardeşinden... ...isteğine uygun bir vasiyetname... ...koparmaya çalıştı herhalde. <Gülüyor> Muaffak olamadı. Kardeşinin... ...mirasçı bırakmadan öleceğini anlayınca... Affedersiniz da, ama Miss Mabel Mrs. Emily'nin biricik mirasçısıydı. Hmm. Mirasa konar parasını da istediği gibi dağıtırdı. Hmm. Bunun için kardeşinin kendinden önce ölmesi lazımdı. Tutalım ki tersi oldu. Yani Miss Mabel kardeşinden önce öldü. Mrs. Emily de vasiyetname bırakmadı. E, ne olacaktı bu takdirde? Bütün serveti hazineye kalacaktı. Hazine, hazineye mi kalacaktı? Kız kardeşini kandıramayınca onun yerine... ...geçerek bu vasiyetnameyi kendisi yaptı. Saçma. Baştan başa saçma. Ne yap bunlar? Neden? Çünkü Miss Mabel bu saçma düşünceye kendini bir an bile kaptırmış olsa... ...kız kardeşinin er geç bu işin farkına varacağını akıl edecek... ...kadar aklı başında bir kadındır. Hem kardeşi fark etmese bile siz fark Allah edersiniz. arası belli değil. Hadi canım. Unutuyorsunuz ki Miss Mabel kardeşinin böyle birden öleceğini tahmin etmiyordu. Fazlasına lüzum yok. Mrs. Emily aradan bir sene geçtikten sonra ölseydi... ...aklımda mı kalırdı o yüzündeki ben... Üstelik iş bununla da bitmiyor. Yok canım. Miss Mabel gibi bir insanı bu kadar sudan bir delille elbette ki lekelemek istemem. Öteki delilleriniz nedir peki? Tek bir delilimiz var. Ama kesin bir delil. Güne saate bağlı bir delil. Evet. Mrs. Emily Londra'da, büromda olduğu gün ve saatte... Hı hı. ...gerçekte Ritfield'teki evinden dışarı adımını bile atmamıştı. Telefonla eve... Doktor Harrison'u çağırtmıştı. Hmm. Nasıl olur? Maalesef öyle. Nasıl Bunu daha nasıl? önce söyleyemez miydiniz? Vakit bırakmadınız kimse Peter. Peki netice? Bana kalırsa her şeyden önce şehirde bir dedikodu başlamaması için... ...böyle bir vasiyetname yokmuş gibi davranalım. Evet. Bütün bu tahminleriniz doğruysa... Evet. Vasiyetname ne olur? İptal edilir. Yani hiç yapılmamış gibi mi olur? Evet. Demek Mrs. Emily vasiyetnamesini bırakmadan ölmüş sayılır. Evet. Yani Mrs. Emily'nin serveti Miss Mabel'a kalır. Evet. O da isterse malını istediğine verir öyle mi? Prensip olarak evet. Öyleyse tamam her şey düzelir. Yalnız bir şey var ki düzelmez Mr. Peter. Nedir o? Sahte vasiyetname tanzim etmek İsa için. Mr. Anderson güldürmeyin beni. Suç bunun neresinde? Siz istediğiniz kadar gülebilirsiniz Mr. Peter. Ama kanun... Suç sayıyor bunu ağırda cezası var Yoksa Miss Mabel'ı ihbar mı edeceksiniz <gülüyor> Yapacak başka bir şey yok Mr. Nasıl Fikar? yapacak başka bir şey yok Yırtın atın bu Allah'ın belası vası etmeneyi. Ben mi yoksa şey benim? kim olacak tabi siz Miss Mabel bu işi yaptıysa iyilikseverliğinden yaptı siz de biliyorsunuz bunu İyilik etmek için de olsa bir sahtekarlık yaptı Miss Mabel Bunu hepimiz biliyoruz onu vicdanımızda pekala suçsuz gösterebiliriz. Ama bunun dışında belirli bir mesleğin adamı olarak... ...kanunlara, nizamlara boyun eğmek zorundayım. Sahte bir vesikayı, bu sahtekarlığı yapanı kurtarmak için... ...yok etmeye razı olan noter en ağır cezalara çarptırılır. Ee, ne yapacağız o halde? Ne yazık ki yapılacak tek bir şey var. Çok üzülerek de olsa dosyayı savcıya teslim etmek. Dosyayı savcılığa verirseniz... E evet... Mis Maybali teklif ederler mi? Etmezler diyemem. Yani edebilirler öyle mi? Evet. Nerede yargılanır ağır ceza mı Evet Ne ceza görür Şüri hafifletici sebepler görürse cezası azalır Yani Altı ay hapse iner Altı oh. ay hapis Aha. ha <gülüyor> ay. Bravo bayram edin öyleyse Peter Tiksindim ben bu işten Tabi bizi de şahit olarak dinlerler Bilhassa sizi Çünkü Miss Mabel hüküm giyerse sizin şahitliğiniz yüzünden giyer Bizlere ve yoksullara iyilik etmekten başka bir düşüncesi olmayan yaşlı bir kadın Benim şahitliğimle hapse girecek öyle mi Ne hala memleket <gülüyor> e, Bir sual daha sorabilir mi? Buyurun rica ederim. Dün akşam siz e, ikizlerin yüzündeki o uğursuz benden bahsederken ben sussaydım yahut ha sahi şaşılacak şey deseydim içinize bir şüphe düşmeyecek dediğim. Elbette aklımın ucundan bile geçmeyecek. Demek işte. vasiyetnameye dokunulmayacaktı. İşlerde yolunda gidecekti. Öyle. Ne düşünmeyin rica ederim. E, neden? neden? Bir noter için sahtekarlığa alet olmak... ...hiçbir zaman işlerin yolunda gitmesi demek değil. Alet olmaktan bahseden kim? E, ben bu vasiyetnamenin sahte olduğunu bilmeseydiniz diyorum. E, o zaman iş değişirdi. E, öyleyse bu mesele kapandı Mr. Anderson. Anlayamadım. Anlamayacak bir şey yok bunda. Yoksa siz Miss Mabel'in bana geldiği gün... Mrs Emily'i evinde ziyaret ettiğinizi inkar mı ediyorsunuz? Evet Mr. Anderson. Yaşayayım doktor. Nasıl olur mu? Mrs. Emily bugün sağ olsaydı bize düşen elbette gidip ona durumu haber vermek olacaktı. Ama bugün Mrs. Emily'nin serveti kanunen kız kardeşine düşüyor. O da bunu bir takım iyi işler için bizlere bırakmış. Kimse de en ufak bir zarara uğramıyor. Ama Miss e Mebel bundan sekiz gün önce bizleri düşünerek ağır bir sorumluluk almış üstüne. Siz bunu ilgili makamlara ihbar etmeye kalkarsanız bana güvenmeyin. Mis Mebel'i hapse atıracak tek kelime çıkmaz ağzımda. <gülüyor> Var olun doktor geçeyim Buna düpedüz inkar. Yok insan yanılmaz mı ben de yanılmışım. Olan şey bunlar İthamlarınızın bir değer taşıması için Doktor Harrison'ın dün akşam size söylediklerini tekrarlaması lazım değil mi? Tabi Orada doktor ben böyle bir şey söylemedim derse haliniz nice olur? Benim halimin nice olacağı kimseyi ilgilendirmesi Kaldı ki doktor sorgu hakimliğinde bana bu çeşit bir şey söylemediğini iddia ederse Dava mahkemeye biri gitmez Hakikat alt olur Yalan ister istemez ağır basar Böylesi daha iyi bu bir görüş meselesi. Herhalde ama bazen haksızlığın önüne geçebilecek haklı bir yalan Aşağılık bir hakikatten daha çok yaraşır insanlık ve karına Son bir defa daha soruyorum doktor Dün Miss Mabel'in evinde bana bu konuda Hiçbir şey söylemediğinizi burada şahitler önünde tekrarlayabilir misiniz? <gülüyor> evet size öyle gelmiş Ben dün akşam sizinle sadece vedalaştım Sonra da evime gittim Yemin edebilir misiniz? Tabii kime nerede isterseniz o zaman benim de vicdanım rahat eder Artık unutalım bu iş oğlum Dünkü o sevinçli halimize dönelim Oh, oh şimdi kendimi daha hafifiz Ya ben doğru. evet Nefes alıyor insan <gülüyor> Tanrı'nın sonsuz merhametinden ümit kesmek doğru değildir dostlarım Doğru, doğru. Buyurun Miss, Neville. Miss Neville. Buyurun rahatsız etmeyeceğime emin misiniz? Yok yok yo. Bir toplantı var galiba yo, yo. Affedersiniz yo. rahatsız etmek istemem Hemen gidiyorum Hayır canım gitmeyin Miss Mabel Biz toplantımızı bitirdik Yolda bizim Mary'e rastladım Peter'ın çocuk yuvası maketini bitirdiğini söyledi Ah Aman ne güzel olmuş Ne güzel Elinize sağlık Peter O kadar canlı bir maket ki Neredeyse ellerinde kovalarıyla Kürekleriyle kumsalda koşuşan çocukları Göreceğim Bunu gerçekleştirmek için Nelere katlandığımdan haberiniz var galiba Madem ki soruyorsunuz Miss Mabel En iyisi size doğruyu söylemek Evet biliyorsun oh, Çok üzüldüm Hiç bilmemenizi isterdim Yalnız şu var ki Alışık değilim böyle işlere Başıma ilk defa geliyor tabi Yemin ederim çok da bir şey bu bu işi yaptımsa herkesin iyiliği için yaptım ne olur yalvarırım inanın Biliyoruz Miss Mabel inanıyoruz Biz yaptığınız işin ağır bir hareket olduğunu hesap etmediğinize inanıyoruz Yanılıyorsunuz ağır bir hareket yaptığımı biliyorum Hayır hayır yok Bence siz benim her zaman tanıdığım Miss Mabel'sınız Çok iyisiniz sayın rahip Demek beni hepiniz affediyorsunuz Sözü mü olur Öyleyse ne olursa olsun içim rahat ben artık gidiyorum Niye gidiyorsunuz sanki Hakkımda vereceğiniz karara tesir etmek istemem O karar çoktan verildi Miss Mabel Neye karar verirseniz verin Şunu da bilmenizi isterim ki Hiç ıstırap çekmedi Yemin ederim ki Bir an bile ıstırap çekeceğini düşünseydim Yapmazdım Aklımdan geçirmezdim bunu Ama Watkins Hani şu bizim bahçevan Duyulmaz bile dedi ...duyulmazmış. Durun durun... ...eğer yanılmıyorsam... ...siz şunu iddia ediyorsunuz. Benim iddia ettiğim falan yok. Canım diyorsunuz ki... Miss Mabel kardeşini zehirledi... ...sonra da size gelip... ...vasiyetnameyi yaptı diyorsunuz... ...öyle değil mi? Hayır diyorum ki önce bana geldi... ...vasiyetnameyi yaptı... ...sonra kız kardeşini zehirledi... Oh. Evet, ...söylemekten boğazımda tükürük kalmadı... ...bir saat kadar önce... Miss Mabel Bahçıvan'ın Watkins'in yardımıyla Mrs. Emily'i öldürdüğünü şuracıkta itiraf etti <gülüyor> Zehirlemiş mi? Evet daha doğrusu Daha doğrusu. Zehirlediğini biz tahmin ediyoruz ha, Şimdi anlaşıldı Tahmin ediyorsunuz demek Evet Yani size zehirledim demedi değil mi? Hayır e Buna karşılık Watkins'in bu cinayette kendisine yardım ettiğini söyledi diyorsunuz Burada söylediği sözlerden bu çıkıyor Yoksa öldürdüm de demedi mi? Düpedüz demedi ama çıtlattı Sizin bir eşiniz daha bulunmaz sayın noter <gülüyor> Mrs. Wilson <gülüyor> Miss Mabel'ın sizden alay edebileceği hiç aklınıza gelmedi mi? Nasıl olur? Asıl ben size sorayım nasıl olur diye O Watkins dediğiniz adam direkt gibi doğru bir adamdır Soyu sopu da öyleydi Neden biraz önce Miss Mabel'a işin aslını sormadınız? Apışıp kaldık e, Affedersiniz şey demek istiyorum e, Kendimize gelinceye kadar gittim Miss Mabel Niçin Miss Mabel'ın evine gitmiyorsunuz? Bence bu anlaşmazlık hemen ortadan kalkardı Bence en iyisi gidelim Miss Mabel ile konuşalım Görüşmek için iki kişi yeter gibi geliyor bana Mesela ben bir de Doktor Harrison isterseniz Bizim gelmemize lüzum yok Siz bilirsiniz biz saat 7'ye kadar döneriz Muafık mı sayın rahibim? Muafık. o saat dev değil ben Ya Miss Mabel bu konuda başka bir şey söylemezse? Sizlere danışmadan bir karar vermeyiz merak etmeyin Buyurun oturun rica ederim, Aa, ederim. Ne oldu Neye karar verdiniz Daha hiçbir şeye karar veremedik Her şeyi bilmeden karar veremezdik de Ben her şeyi bildiğinizi sanıyordum Bana biliyorum demiştiniz Londra'ya Noter Mr. Anderson'a gidenin kız kardeşiniz olmadığını biliyoruz Kimmiş peki Ben miymişim Evet Nasıl öğrendiniz bunu siz Londra'dayken ben buraya Mrs. Emily'i muayene etmeye geldim evet. Beni telefonla çağırdı Yok canım Ben de kendimi kurnaz bir insan zannederdim Talihsizlik olmuş Demek kardeşim size telefon etmeseydi Aklınıza bir şey gelmeyecekti öyle Hı -hı. mi? Evet Gördünüz mü? Demek o kadar aptal değilmişim Bir daha sorayım size Beni bu harekete sürükleyen duygulardan şüphe etmiyorsunuz değil mi? Bundan hiçbir zaman şüphe etmedik Siz doktor <gülüyor> Olacak şey mi? Oh, benim için bu çok mühim Teşekkür ederim Sizlere minnettarım Peki bir sahtekarlık yaptığınızın farkında değil miydiniz? Farkında olmaz olur muyum? Böyle bir suç işlendiğini öğrenince Vazifemizin adalete başvurmak olduğunu da düşündünüz herhalde <gülüyor> Tabi düşündüm Bu mesele üstünde uzun uzun durduk Aramızda tartıştık. Biliyorum. İşlediğiniz <gülüyor> Hatanın Sizden başka kimseye zarar vermediğini Düşünen doktor Harrison Sizin Londra'da bulunduğunuz gün Mrs. Hı. Emily evinde muayene ettiğini Gerekirse inkar edeceğini söyledi evet. Bu bakımdan elde bir delil kalmadığı için Herhangi bir şikayet yapılmadı Yapılamazdı da Doktor Siz ki yalandan nefret edersiniz bana yardım etmek için demek yalan söylemeyi göz aldınız Önemli Bunun mi? bana ne kadar dokunduğunu anlatamam size Teşekkür ederim Pişt. Peki ondan ötesi Ondan ötesi mi Evet Ondan ötesini Ondan ötesini bilmiyorduk ama Siz akşamüstü o iki üç cümleyi söyleyince sahibi, O vasiyetnameden başka bir şey bilmiyordunuz demek Sizden nasıl şüphe edebilirdik Çok bu? fena çok fena ne aptalım ben Size ne dediğimi hatırlayabilir misiniz Evet birkaç kelimeydi zaten Kardeşinize istiraf vermeyecek bir şeyden bahsettiniz Başka bir şey söylemedin mi Hayır Madem ki beni kurtarmak için Doktor Harris'in kardeşim muayene ettiğini gizleyecek Ben de bu akşam söylediğim sözleri inkar etsem işler düzelmez mi Açık konuştuğum için özür dilerim ama öyle hareketler vardır ki onların susularak örtbas edilmesi mümkün değildir Ama susmamak herkese felaket ve yoksulluk getirecekse kendimi düşünmüyorum tabi Ben artık yaşlı bir kadınım Benim kaybım olsa olsa şu bahçeyle birkaç senelik ömür üstünde durulmaya bir değmez Ama ötekiler ne kabahati var onların Bence onları böyle bir sırla yaşamaya zorlamak daha fena Canım hemen hemen hiçbir şey söylememişim Gene de bu sahtekarlıktan başka bir şeyler olduğunu söylediniz Başka şeyler de var İnkar etmiyorsunuz değil mi? Var nasıl inkar edebilirim? Şunu bilmenizi isterim ki Miss Mabel, insan bir suç işlendiğini öğrenir de Onu gereken makamlara bildirmezse ister istemez bu suça ortak olur Sizler suçlu mu sayılacaksınız şimdi? Susarsak evet ha, Doğru değil ama ee, Kanun ben... böyle Peki olanı biteni size de başkalarına da Kimseye de itiraf etmezse O zaman hepimiz sizi suçlu bulacağız Bize söylediğiniz sözler bunu gösteriyor Peki ne istiyorsunuz benden Hakikati mi ismi bu Olanı biteni bize olduğu gibi anlat Hakikatin beni kurtaracağını sanıyor musun Eminim, Eminim Çünkü hakikat bizim düşündüğümüz kadar korkunç değil herhalde Madem ki istiyorsunuz peki öyleyse Haklı olduğunuzu zannetmiyorum ama zarar yok Kocasının ölümünden sonra Emili biliyorsunuz benim yanıma geldi Buraya geldikten sonra hemen buradakileri hor görmeye başladı Aptal bunlar diyordu taşralı Sonunda karşılıklı münasebetleri adam akıllı bozuldu Yaşımız ilerledikçe hep Emili parası ne yapacak diye düşünürdüm Bir gün Emili'ye açıldı Bizim şu vasiyetnameye benzeyen bir vasiyetname hazırlamasını söyledim Öfkelendi köpürdü deliye döndü Kendisine bu kadar kötü davranan insanlara bir metelik bile bırakmayacağını söyledi Derken Avustralya'dan bir mektup aldı Eskiden kocasının işlerine bakan bir adam yazmıştı bu mektubu Karısının öldüğünü, Emily'i gizli gizli öteden biri sevdiğini bildiriyordu Yani kısacası korkunç bir mektup İnsanın iki paralık aklı olsa adamın niyetini hemen anlar Pek tabii. Emily çok akıllı bir kadın değildi ama aptal da değildi Buna rağmen bu adamla uzun uzun mektuplaştı Aklını kaçırmıştı sanki bir gün burama geldi patladı Senin parana konmak için yapıyor bunu Yaşından utan dedim Keşke demeseymişim Bu sözler onu büsbütün çileden çıkardı Sana teşekkür ederim dedi Benim gözümü açtın bu adamla evleneceğim Paramı pulumu olduğu gibi ona bağışlayacağım Yalan söylemediğini hissettim. Evlenecekti Evlenmek istediğini adama yazdım Hayır vakit kalmadı Bereket gribe tutuldu Ama iyileşir iyileşmez Londra'ya size gideceğini söyledi bu kavga ne zaman oldu? Ben Londra'ya size gelmeden bir gün önce hmm. <gülüyor> Anlıyorsunuz değil mi? Bir iki gün içinde iyileşir Londra'ya gidebilirdi O gece aklımca bir plan tasarladım Sabah Emile'ye Londra'ya gideceğimi Kendime bir elbise almak istediğimi söyledim Halbuki biliyorsunuz büronuza geldim Evet Vasiyetnameyi imza edip çıkınca Allah'ım ne yaptım dedim kendi kendime Hem seviniyor hem korkuyordum ama artık geri dönmeye imkan yoktu Bir şey sormak istiyorum İsmail. Maybal Yalnız cevabınız ileriki durumunuza tesir edebilir Onun için iyi düşünmenizi rica edeceğim Sorun Bir gelmeye ve bu vasiyetnameyi yapmaya karar verdiğiniz zaman Mrs. Emily'i öldürmeyi tasarlamış mıydınız? <Gülüyor> Tabi tasarlamıştım Peki Londra'dan döndüğünüz sonra ne oldu? O gün cumaydı Yemekte Emily artık iyileştiğini Pazartesi günü size gideceğini söyledi Bahçıvan Watkins ne zaman açıldı? Ben kimseye açılmadım ne Watkins'e ne de başkasına Sevgili dostum bugün söylediğiniz sözleri düşünün Hangi sözler Watkins ıstırak duymaz dedi demediniz mi Ne korkunç Beni hiç anlamamışsınız Watkins'i neden suçsuz göstermeye çalışıyorsunuz Bu hiçbir işe yaramaz ki Suçsuz göstermeye çalışmıyorum Watkins tamamıyla suçsuz Haberi bile yok zavallı Öyleyse nasıl oluyor da Bırakın da ee... anlatayım rica ederim Pazartesiden sonra kardeşim her şeyi öğrenebilirdi Vaktim bu kadar dar olması beni ümitsizliğe düşürüyordu Bahçeye çıktım Bir aşağı bir yukarı dolaşırken parmaklığın yanında Her yıl bu mevsimde topraktan fışkıran zehirli mantarları gördüm Evet e, Watkins bana bir vaka anlatmıştı aklıma o geldi Daha çocukken kadının biri bunların çorbasını pişirmiş Gece uykuya dalmış bir daha da uyanmamış demişti Watkins Bu mantarlarda çok kuvvetli uyutucu bir madde varmış Hemen uyutuyor ve ıstıraf vermiyormuş insana ...Watkins'in ıstırap duymaz bile dediğini söylediğim zaman... ...ben bunu kastetmiştim. Artık inandınız mı bana? Ertesi günü boşu boşuna Emile'ye yalvardım. Unut bu adamı dedim dinlemedi. İnadına yüksek sesle... ...adama bağışlayacağı paraları hesap etmeye başladı. Artık yapılacak başka bir şey kalmıyordu. Ertesi güne kadar Emile ile ikimiz baş başa kalmıştı. Kardeşiniz bana pazartesiden önce gelemezdi. Yani koskoca bir pazar vardı önünüzde... <Gülüyor> Beni belki biraz eski kafalı bulacaksınız ama Bu suçu mübarek bir günde işlemek istemedim. Emili nezlesi olduğu için erkenden yatmak istediğini söyledi Sevindim buna Hemen yatağına gir Sana güzel bir çorba pişirir getiririm kardeşim dedim Pek hoşuna gitti Bakılmayı da sevilmeyi de isterdi Suyu ateşe koyduktan sonra bahçeye çıktım Dokuz tane mantar kopardım suya attım Mantarları ezdim süzgeçten geçirdim Pamuk gibi yumuşamıştı hepsi bu işleri yaparken kumsalda koşuşan çocukları, temiz yataklarda yatan loğusaları düşünüyordum. Düşünüyordum ki bu dünyadan gidince Emile'nin hayali insanların hafızasında değişecek, güzelleşecek. Biraz daha akıllı davransaydım istediğim olacaktı. Şimdi gidin öteki dostlarımla konuşun. Bana ne yapmak lazımsa onu yap. son. Günaydın Sayın sayınları. Günaydın Bizim siz gelmeden rahatsız etmek istemedik. Otopsi yapıldı mı? Evet. Netice. Mantarla zehirlenme. Hmm. Ne olacak peki şimdi? Karakola götürüp ifadesini alacaklar. Size söylediklerini orada da söyleyecek mi? Hayır. Tefarruata girişmemesini, yalnız kısaca vakayı anlatmasını tembih ettim. Gerisini zamana gelince savunma sırasında ortaya atarız. <Gülüyor> Affedersiniz aziz peder. Sizin burada olduğunuzu söylemediler Herhalde bana kararı bildirmeye geldiniz sayın noter Evet Otopsi bitti miss meyval Bahçenizdeki mantarlardan alınan zehre benzer bir zehir buldular vücudunda Bu da sizin bize söylediklerinizin doğruluğunu gösteriyor Neden bana inanmadılar sanki Kanun miss meyval Hep bu kanun Dün akşam mi yazdım Benimki bu sefer hmm. Ama ötekinin tıpkısı Yalnız bir eksiği var bu küçük evi size bırakıyorum doktor ee, hayır, hayır hayır susun bakayım Teşekkür istemez Hem Siz... durun bakalım daha ölmedim Siz şahit olarak bu vasiyetnameye bir imza atarsanız Tamam olur değil mi sayın noter Böyle bir hakkınız olsaydı Tamam olabilirdi Miss Mabel. Nasıl Ben kız kardeşimin mirasçısı değil miyim Kaç kere söylediniz bana Kanun cinayet işleyenlere mirasçı olmak Hakkını tanımıyorum Miss Mabel Kanun Mirasçı ben olacak değilim ki Yok bu kadarı fazla artık Sayın rahipten doktordan Peter'den Mary'den Watkins'ten bu parayı almak Cinayet olur Tanrım tanrım bütün bu işleri Bir hiç için mi yaptım Korkarım ki öyle mis, <Sessizlik> Aklıma bir şey geliyor Sayın noter Polise gittiğiniz zaman Benim sahte bir vasiyetname yaptığımı Söylemediniz değil mi Hayır yalnız cinayeti anlattım Öyleyse vasiyetnameden kimsenin haberi yok Bizlerden başka kimsenin haberi yok Çok iyi Nasıl? Çünkü bunu herkes kardeşimin vasiyetnamesi sanıyor Öyle. Öyleyse biz susarsak işler yoluna girer Düşünün bir kere Kardeşimin son vasiyeti Tam ölümünden önce yapılmış Saa sola malını dağıtıyor Yalnız bana bir şey bırakmıyor Ben de onu zehirliyorum Çocuk yuvasını kurabileceksiniz aziz peder siz hastanenizi açabileceksiniz sayın doktor Ötekiler Ötekiler hayatlarına saadet verecek parayı alabilecekler Ah diyordum ben ama Bu işin bir püf noktası olacak elbette Aklıma gelmedi değil mi İsmeyvel Ama bunu yapmak doğru olmaz Yoksa kanun mu gene Hayır ama bunlar sizin savunmanıza yarayacak şeyler Ben polise söylemedim Size de söylemeyin diye tembih ettim Sebebi avukatınız bunları mahkemede Tam zamanında açıklarsa Dinleyicilere de jüriye de çok tesir eder Kurtulursunuz Peki ama ben razı değilim Kurtulmuşum ne değeri var Miras hazineye kalacak olduktan sonra Hem nasıl olur da ihtiyar bir kadının kaderi Bir hastane bir doğum evi Deniz kenarındaki bir çocuk yuvasıyla bir tutulur Bunlar binlerce insana Yıllarca sağlık ve sevinç getirecek Aman ismeyip Rica ederim Mr. Anderson üzmeyin beni hem ben size bir şey söyleyeyim mi Siz ne yaptığınızı bilmiyorsunuz Önce sizi polise haber vermek vazifemdir Dediniz verdiniz Şimdi de sizi kurtarmak için her şeyi alt üst edeceğim Bu benim vazifemdir diyorsunuz Sonunda galiba bu işlerden anlamıyorsunuz Diyeceğim size Bizler için çok şey göz alıyorsunuz Miss Mabel Buna karşılık ben de sizden Bir şey isteyebilir miyim Tek bir şey Ben her istediğinizi yapmaya hazırım Güzel Öyleyse benim işime karışmayın ben bütün hayatımda bir tek şey düşündüm Tek bir şey Şehrin yoksullarına biraz saadet vermek Nihayet isteğime tam kavuşacağım sırada buna karşı mı geleceksiniz Bu anlayışsızlık yaraşır mı size Bana engel olmayacaksınız değil mi evet. ee... Günaydın sayın rahip Günaydın doktor Günaydın, Günaydın. Günaydın Miss Mabel Ben polis müfettişi Barnes Tanırım sizi bu kış bir toplantı için buraya gelerek bileş satmıştınız bana Hatırladınız mı? <gülüyor> evet <gülüyor> Çok üzgünüm Miss Mabel ama sizi polis komiserliğine götürmek zorundayım İfademi almak istemez misiniz? Avukatınızın önünde ifade vermeniz daha iyi olur sizin için Neden? Menfaatinizi olur Bizim söylediklerinizi yazmak vazifemiz ama Öyleyse vazifenizi yapın İfademi dostlarımın önünde vermek istiyorum onlar bana hep iyi davrandılar Hakikati onlar da bilsin Kardeşim Emily'nin Benden başka kimsesi olmadığı için Tek mirasçısıydım Çok zengin bir kadındı Ve beni param olmadığı için hor görürdü Aramızda kavga eksik değildi Birbirimizden nefret etmeye başladık Bir gün bana Londra'ya Mr. Anderson'a gittiğini Vasiyetini yazdığını Bütün servetini yabancılara dağıttığını söyledi bana yalnız şu küçük evdeki hissesini veriyordu. Ondan intikam almak istedim ve onu zehirledim. Hak etmişti bunu. Artık karakola gidebilir. Radyo tiyatrosu bitti. İkiz kardeşler adlı oyunumuzu dinlediniz.